Peyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali İbrahim Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 52 ayettir. 28, 29 ve 30. ayetlerinin Medine döneminde inmiş olduğu rivayet edilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an,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 Kendilerine dokunulmazlık öngörülen, verilen kişi ve kral tanrıların hakimiyet kurduğu devirlerin karanlıklarından aydınlığa çıkarmak için Yüce Allah bu Kur'an'ı indirmiştir. Böylece insanlığın asıl aydınlar geçişi, toplumun nizamı, sosyal düzeni ve adaleti Kur'an'la olmuş ve toplumda ilahi hakimiyette yine Kur'an'la sağlanmıştır. Çünkü Kur'an hayat nizamı, dünya ve ahiret saadeti için gelmiştir.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 Şükürsüzlük nankörlüklere, nankörlük ise nimetin el geç elden gitmesine, helak ve azaba sebep olur. 8. Ayet Musa yine dedi ki, yeryüzünde olanların tamamı toptan nankörlük etseniz bile, şüphesiz ki Allah zengindir, hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. O hakkıyla övülmeye layıktır. 9. Ayet Sizden önce geçenlerden Luh,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 Peygamberlerin Allah'tan getirdikleri hakikatler karşısında büyüklenip inanmayı kabullenmediklerinden kah öfkelenip yumruk halinde parmaklarını ısırmışlar. Kah yapılan tebliği ve tevhide daveti işitmemek için parmaklarıyla kulaklarını kapamışlardır. Mekkelilerden Kur'an karşıtları ya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gizlenmişler, kaçmışlar ya da Kur'an'ı dinlemeyin, dinletmeyin, onu düşündürmeye fırsat vermeyin.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 Benzeyen, benzetilinin özelliğini taşır. Bu bakımdan marifetullah, Allah bilinci, ağacı kimin kalbine dikilir ve orada ne kadar kuvvetli kök salarsa ve ne kadar güzel gelişip meyvelerini verirse, o insan artık özüyle, sözüyle, ahlak ve davranışlarıyla kemale ulaşır. Allah'a kulluk görevini yerine getirir, şirkten ve taguttan uzaklaşır. Yalnız Allah'ın rızasına uygun iş ve hareketlerde bulunur.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 çok nankördür yahut istediğiniz şeylerin hepsini size verdi bu şekildeki manada ayetteki min harfi tebiziye değil beyanîye veya zaidi olur 35. ayet hani İbrahim karısı Hacer'le oğlu İsmail'i Mekke yüresine yerleştirip şöyle demişti ey Rabbim bu şehri emniyetli kıl beni ve oğullarımı Heykellere, putlara tapmaktan uzak tut. Hz. İbrahim aleyhisselam emniyet istiyor. Sebebi de putların ve putperestlerin bulunduğu beldede emniyet olmayacağı içindir. Böyle yerlerde anne rahmindeki cenin dahi emniyetsizdir. 36. Ayet Ey Rabbim! Çünkü onlar, putlar, insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldular.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 Namazı dosdoğru kılsınlar diye böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve onları çeşitli meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler. İbrahim aleyhisselam insanlardan bir kısmı ifadesini kullanmasaydı, insanların hepsi gönüllerini ona verirler, Yahudi ve Hristiyanlar da orada hacc ederlerdi. Onların iman ve haclarını kendilerine bırakmıştır.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 Meali okuyan Erol Eren. Gitnotlar Fatih Özk.